Elif ve Evrim de bir sanatçı ikilisi olarak uzunca bir süredir, birazdan konuşacağımız hassas sesler Sözlüğü etrafında çalışıyorlar. E, Şubat 2019'dan bu yana, o yüzden uzunca bir süredir dediğim ortak yürüttükleri bir proje, hassas sesler Sözlüğü, İngilizcesine de bakalım, "A Dictionary of Sensitive Sounds" diye İngilizceye geçirilmiş. E, ortak yürüttükleri bir proje, sesin öznel, sosyal ve kültürel katmanlarının İzini süren çok formlu, çok sesli katılımcı bir sanat çalışması olarak tarif etmişler. Buluşma vesilemizde aslında Şubat 2019'dan beri pek çok defa buluşabilirdik. Birazdan sürecinden bahsedeceğiz bu projenin e, nelere evrildiğinden süreç boyunca ama geldiği son noktada umarım devamı da gelecek başka formlarda, biçimlerde, çoklu ortamlarda ama elimizde somut Türkçe, İngilizce bir kitap var yayınlanmış olan ve bu buluşmamızın da vesilesi sıca sıcağına 18 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Kıraathane Kitap Şenliği vesilesiyle kıraathane.com.tr adresinden detaylarını alabilirsiniz eee diyeyim buradan ve bu sohbetimiz bugünkü söyleşimiz de Kıraathane Kitap Şenliği vesilesiyle onların programı dahilinde Eh, biraz da içerik, hassas sesler sözü dediğimize göre form olarak yine ya da medium olarak sesi yani radyoyu e, kullanan bir biçimde Kıraathane Kitap Şenliği'nin resmi programı kapsamında gerçekleşiyor. Programın devamı ya da bugün konuşacağımız kitaba ulaşmak için de 18 Eylül'e kadar Kıraathane'ye gitmeye vaktiniz var diyerek buradan bu festivale, bu şenliği de duyurmuş olayım. Ve sözü ilk olarak Evrim'e vermek istiyorum. Evrim Kavcar'a hassas sesler sözlüğü Şubat 2019'dan bu yana dedik. Çok farklı form, mekan, biçim ve ortamlarda izleyicilerle buluşurken katılımcıların da geliştirdiği süreç içinde. Çok fazla insanın emeği var. Ondan da bahsedeceğiz ama fikir nasıl ortaya çıktı Evrim? Yani bu konsept böyle bir proje için e, ortaklık kurmak. Nasıl bütün bunlar gelişti? Hikayeyi senden dinleyelim Tamam, çok teşekkürler Çelen, davetim için ve desteğim için her anlamda. E, şimdi e, biraz önce vesile kelimesini kullandım, e, oradan e, devam edeyim. E, aslında e, çeşitli vesilelerle yaşadığımız karşılaşmalar e, buranın bize ne getireceği belli olmuyor. Biz de Elif'le Art Center'da, e, 2010 e, 2011 yıllarında, Boris Art Center vardı o zaman ve e, çeşitli sanatçılar aynı binadaydık. Ve birbirimize temas etme fırsatı sağlıyordu bu. E, ve e, biz orada rastlaştık. E, sonra araya zaman girdi. E, araya e, e, Türkiye'nin ve dünyanın e, ve kişisel olarak da tarihimizde e, e, birçok e, yıpratıcı olabilecek, yıkıcı olabilecek. E, ama e, bir yandan da e, işte umudumuzu, ışığımızı sürdürebilecek çeşitli olaylar girdi. Ve e, 2018 Olduğunda 8 sene sonra ben Berlin Misafir Sanatçı programındaydım. Ve o sırada Elif'le biz bir tekrar iletişim kurmaya başladık. Ve ikimiz de aynı malzemeyi çalıştığımızı fark ettik. Ham toprak ve toprağın tanıklığı, sessizlik, niye aynı malzeme derken şunu konuşmaya başladık. Yani çok yalnızlaştırıcı bir iklim, kutuplaşmalar çok var. Ve bütün bunlar arasında biz tamam çeşitli şikayetlerimiz var da Biz dinleyebiliyor muyuz? E, kendi içimizde ne olup bittiğiyle yüzleşebiliyor muyuz, dinleyebiliyor muyuz ve bir diğerine dinleyebiliyor muyuz? Ve bu dinleyebiliyor muyuz sorusu üzerinden ne kadar dinleyebiliyoruz, ne kadar dinlemek istiyoruz, ne kadar ifade edebiliyoruz? E, ondan sonra e, bunu hangi dille yapıyoruz? E, o dil e, deyince e, hem dilin sınırları e, hem e, bilinç dışına doğru e, atılan adımlar, hani dilin kapsayamadığı yerler, sonra e, artı, e, ana dil meselesi, yasaklı yerler derken e, bizim e, konuştuklarımız kavramsal olarak çok çeşitlendi ve çok e, köklendi ve bizi birbirimize ve bizi de dünyaya biraz daha bağlamaya başladı. Ve biz e, kulak verdikçe birbirimize, içimize ve çevreye e, şunu şun, şundan bahsettik, çok baskın şeyler ki hani aslında baskın değilince Hani ben direkt olarak şeyden bahsedebilirim. Çok ciddi bir e, e, faşist ortamdan bahsedebilirim aslında. E, bir sesin, hakim sesin e, ya da hakim seslerin e, daha ince, daha hassas şeyleri e, ama çok daha yaşamsal şeyleri bastırdığı bir e, durum. Ve biz de dedik ki acaba biz o ara seslerin peşinden gidebilir miyiz? Hani hep e, duyduğumuz aslında ama hani dikkatimizden kaçan, atladığımız çünkü belki de ezilen oralardan gittik ve aşinayız ara seslere bunların izini nasıl süreriz süreriz ve bunu yaparken bu bir diğerini anlamanın da imkanını imkansızlığını nasıl araştırırız ve o bir değeri bizim için sadece insan değil hani insan hayvan yani çeşitli varlıklara kulak verme ve ona dair hassasiyetler Ve bunu yaparken de şeyin de şikayeti vardı. Onunla da kapatayım. Yani şikayet değil de bir serzeniş. Böyle biz de acaba çok kapalı bir ortamda mıyız? Ee, yani e, sanatçılar, işte bilim insanları, edebiyatçılar. Hani kendi alanlarına göre. Hatta kendi alanlarının içinde de e, işte veterinerler ve kalp e, uzmanları diyelim. Tamam mı? Yani bu kapalı alanlardan çıkıp mesela sesi aldığımızda, biz sese merak duyduğumuzda ki biz, Sound artikliden yapmıyoruz. Bambaşka bir şekilde yaklaşıyoruz. Hani Metafor olarak, iz olarak, felsefi anlamda, dokunsal anlamda, form olarak. Dedik ki biz peki kimlere sorabiliriz? Bunu kimlerle tartışabiliriz? Ve oradan da e, farklı uzmanlıkları olan e, insanlara yöneldik. Ve yine vesilelerimiz bizim arkadaşlarımız oldu. Hani sonra sonra, Yani çok organik ilerledi. Yani baştan sürecin sonunu görerekten gittiğimiz bir e, süreç olmadı. Hani Eda ile de mesela 2017'de biz ses e, WhatsApp'tan birbirimize gönderiyorduk ve bu projenin pace yani projede demekten gerçekten imtina ediyoruz aslında. E, yani e, ağız alışkanlığı oldu. Bu çalışma, ucu açık çalışma ya Eda da mesela organik olarak dahil oldu. Heyecanlandım ben. Hemen lafı <gülüyor> isterseniz sözü katılımcılar noktasına ben e, size devredebilirim. Öncesinde kısacık bir şey daha sormak istiyorum. Çünkü hassas sesler sözlüğü hem fonetik olarak yani sesi de çok güzel çok fazla içinde S geçiyor hassas sesler <gülüyor> sözlüğü hem de hassas kelimesi çok hassas bir kelime kendi içinde ee, o hassasiyetten bahsediyorsunuz ona vurgu yapıyorsunuz ama mesela ara sesler hani kullan kullanabilecek başka pek çok sıfat kavram terim varken hassas kelimesini seçerken onu nereden buldunuz belki Orada Ona da bir ipucu verebilirsin Evrim. Sonra evet bunun geçirdiği süreçten, aldığı formdan, izleyiciyle, katılımcılarla bir araya geldiği noktalardan da Elif'le devam edeceğiz. Valla noktayı nasıl koyduk bilmiyorum. E, ama tabii şunlara denk geldi. E, hassas meseleler bunlar diyoruz ya. E, bir de böyle suçlulduğumuz, her şeyin konuşulmadığı, hem otosansür hem de sansür yoğun olduğu e, yani aşağıda. Ve bu durumda böyle hassas deyip söyleyemediklerimiz var. Hassas konularından evet. bir yandan bu. E, ikincisi mesela hassas deyince ikimizin de malzeme hassasiyeti yoğun. Yani de malzeme hassasiyeti diyoruz anlatabiliyor muyum? Yani o denk geliyor. E hassas kelimesinin tınısı içindeki o S'ler, H'ler o sessiz değil mi? Sessiz e, onlar falan. E, ve e, bir de e, şey yani o, o, o, o sesler gerçekten hani Uçucu desen olmuyor, ee, yani uçucu kaçıcı, o çok denk geliyor ee, ve sadece kulağa vuran tarafına değil e, dokunsal tarafına, koku tarafına e, çok çok da duyulara hitap ediyordu. Ara da ara ilişkiler çok önemli. Hani tek tek o şu bu ben senden öte aralarda olan şeylerin e, aralarda olan şeylerle devam ediyor yaşam. Ve, ve gerçekten çok depresyona depresif işte e, öyle bir yerlere e, karamsarla gitmeyeceksek bunun alternatifi sanki e, bağ kurmak. O bağ kurmak da e, o ara alanlarda e, o bağ kurmanın e, e, ne diyeyim e, e, çözümü oralarda. O aralarda, o ilişkilerde, ilişkiselliklerde, ilişkilenme biçimlerinde. Zaten bizim çalışmamızda aslında bir yaşamla bir e, ilişki kurma biçimine e, dair bir davet. E, ve e, başı nasıldı vallahi bilmiyoruz içine. Bu da değil. Hani bir süreç e, ve bir böyle şey, e, bir, bir şey fikirleme gibi yani. Hani bir ışık yakma ve o ışık acaba nereden yakalacak? E, o şekilde sözlük meselesi de Onu da zaten kitabın içinde belki okumaları okuyucuların ve dinleyicilerin daha doğru olur. Söyledikten ziyade evet. bu bir aslında anti sözlük. Evet. Evet. Evet. Evet. evet, evet kesinlikle. Ama oraya gelmeden önce sözü biraz Elif Öner'e vermek istedim. Evet. Tam da senin biraz önce gündeme getirdiğin iki konu üzerinden evrim. Biri yankı odaları diyeyim. Yani biz kendi alanımız kendi uzmanlık alanımız belki kendi profesyonel yaşamımız içinde hep birbirimizle konuşup birbirimizden onay ya da eleştiri alıyoruz. Bunu disiplinler eskiden bir zamanlar 1960'larda çok güzel bir şekilde hep büyüklerimizin anlattığı gibi disiplin arası etkileşimler o bilgi zenginliğinden biraz uzaklaşmış durumdayız. Siz Sesten de gelmiyor olmanızın belki avantajıyla gayet güzel ve cesur bir biçimde farklı alanlardan katılımcılara bu süreci hem amatör hem profesyonel katılımcılara onların emeklerine bilgilerine hassas seslerine açmış oldunuz. bir de süreç konusu var ve ilişkiler ilişkisellikler konusu var. E, 2019 Şubat'ından beri bu proje devam ettiğine göre, yani en az iki buçuk yıllık bir süreç var. Farklı farklı biçimlerde, hemen önümdeki notlardan bakıyorum. İşte 2019'unda ilk e, dönemlerinde Pasaj İstanbul'da, Akabinde, e, Kasa Galeri'de, Han'da, sonra sizin katıldığınız e, tam da pandemi döneminde daire açık atölye sanat programında pek çok mekan, biçim e, ve farklı katılımcılarla, Giderek daha da büyüyerek, ilişkilerini geliştirerek sürdü. Elif bunu açmak ister misin? Daha tamamlanmadığının da farkındayız elimizde böyle elle tutulur, gözde görülür, okunur bir sözlük olmasına rağmen. Tabii. Ben de aslında öncelikle hassasla ilgili nasıl çıktı kısmıyla ilgili belki birkaç şey eklemek isterim. Öncelikle biz evrimle çalışmaya başladığımız hem Türkiye'nin içinde olduğu politik, ekonomik zorluklar ve E, o dönem için üst üste üst üste gelen e, işte e, patlamalar diyeceğim ve hani gerçekten aslında e, zeminin kaydı, hayatlarımızın eee tehlike altında olduğunu hissettiğimiz bir dönemde çok da kırılganlaşmıştık e, yani bu yalnız, içine kapanmayla beraber e, çok kırılganlığı da içeriyor bu hassas hani e, hassaslaşmıştık da aynı zamanda Hani hassas sesler sözlüğü ve hassas seslere yönelmemizi bundan çok ayrı bir yerde tutamıyorum. Şimdi hani e, evrim konuşunca ve senin sorularını dinlerken bu ilk aklıma geliyor. E, çünkü e, gerek sanat ortamında da e, sanatçılar atölyelerine e, kapanıp çalışmaya başlamışlardı. E, ekonomik zorluklar yüzünden birçok sanatçı e, sadece evli ev atölye yapmaya başlamışlardı. Ve bunları da duydukça birçok arkadaşımız, birçok sanatçı arkadaşımız aynı zamanda yurt dışına yerleşti. Haykı. Evet. Ee, ve bu da bizi e, kırılganlaştırmıştı ve o yüzden de aslında hassas seslere yönelmiştik. Ve tabii e, Covid dönemi öncesiydi bu. E, o zaman bir de hız durumu vardı. Yani her şey o kadar hızlı, herkes o kadar hızlı geliyordu ki bize. Biz böyle bir durum... Hani hiç kimsenin e, vakti yok durup ince şeyleri anlamaya e, noktasından çıkmıştık ve e, yaptığımız sergi de zaten e, Kaba Günü, Gülten Akın'ın şiirinden, Leke şiirinden Kaba Günü yonttuğumuz İnce Bıçak e, ismini e, isimli bir sergi de yaptık e, Kasa Galeri'de. Ondan öncesinde de projede, ben oradan hemen ortaklıklara geçeyim, hassasını çok uzatmadan aslında. Ondan önce Pasaj'la başladı bizim ilk hassas sesler sözlü birlikteliğimiz. Pasaj'ın davetiyle orada ortak bir proje, nasıl bir şey yapsak ve bu dönemde nasıl aslında oturup, Nasıl bir şey yaptığının dışında çok organik gelişen bu hassasiyetleri konuştukça çevremizdeki insanlarla bir araya geldikçe e, bu sesleri takip etmeye başladık. Ve böyle bir incelik e, daveti diyeyim aslında biz buna bir davet de hani bu sesler var arası sesler derken aynı zamanda hani bu kadar tırnak içinde kabalaşan kabalığın geçerakçı olduğu e, bir dönemden e, dönemde e, buna bir davet e, de Yapmış Yapmayı özellikle önemsiyorduk yani bir daha hassasa, daha inceliklere insanları davet etmek gibi. Ve oradan da biz hassas söz, sesler sözü çalışmasını nasıl ortak bizim ilk öncelikle bizim merak ettiğimiz konular ve bir bir aradalıklarla ve yakın çevremizdeki insanlarla davet edip ses üzerine konuşmaya başladık. Ve bu insanlar çok farklı disiplinlerden oldu. Mesela bir yazarla konuşmak istedik onun edibiyat bölümü ve Özcan Alper yönetmen, kendisi bize Murat Uyurkula ve Erdoğan Özmen. İskiyatrist Erdoğan, Erdoğan Özmen'i. Özmen Sonra yine bir başka arkadaşımızın aracı olmasıyla doçent doktor Ayşe Devrin Başterzi. Aynı zamanda kitabımızın da e, katılımcılarından olan. E, yine internet üzerinde Covid döneminde e, rastladığımız ve sonra da hala diyalogumuzun devam ettiği Nevzat Kaya var. E, Alper Maral e, tabii onun. Evet Gezi döneminde tanıştığım Eylem Can mesela e, onun referansıyla Özkan Kağan da hani halk iş sağlığı. Hani halk iş sağlığı, gürültü uzmanlığı, hani bunlar da bizim çok iyi bilmediğimiz taraflar ve bizim çalışmamız sayesinde biz aslında hiç tanımadığımız insanlarla buluştuk. Ve şimdi yeni çevreler edindik bu vesileyle. İşte Süleyman Polat arkadaşımız oldu, gürültü kontrol ve iş güvenliği uzmanı. Sonra daha önceden tanıdığımız isimler de tabii vardı ama onların uzmanlıkları üzerinden bilmiyorduk. Gülünginer'i, doktor Gülünginer'i psikolog, klinik psikolog. Mesela mani döneminde o ses hali nasıl olur? Depresyon döneminde ses nasıl olur? İşte çeşitli hastalıklarla sesin ilişkisi. İşte ilkel küçük parlak parlak psikiyatrist. E, Psikiyatrist hı. demişken belki psikiyatri mesela özellikle benim kişisel olarak da çok ilgilendiğim ve üç konuşmacımız oldu psikiyatri bölümünden. İlker Küçükparlak, doçent doktor Ayşe Devrim Başterzi ve Erdoğan Özmen. Üçü de alanında iç sesler. Mesela sesi sadece bir malzeme olarak ele almak yerine iç ses, kafamızın içindeki sesler bilinç dışı üzerine yoğunlaştığımız bir birliktelik oldu. Evet ve e, bunu da mesela onlar belli bir e, pa, farklı taraflarını masaya yatırırken farklı e, katmanlarını e, mesela uzman doktor Kerem Dündar e, sinir bilim alanında mesela o seslerin tam beyinde ne oluyor da e, onları duyuyoruz hani onu mesela e, o konuda Kerem Dündar'la buluştuk e, bu şekilde mesela Alper Maral e, müzikolog e, ve Alper Maral'ın mesela yaklaşımı e, çok daha farklı. E, ama e, farklı uzmanlıklar aslında e, onu e, editörümüz e, Eda Sezgin büyük bir incelikle aslında bir yere getirdi. Bu farklı sesler ve uzmanlıklar e, çok daha sanki anonim bambaşka bir şey oluşturdu yani. Bambaşka bir e, ses oluşturmaya başladığı zamanda. Ve sanatçı arkadaşlarımızdan da ben e, katılımcılar var birkaç isim saymak isterim. Evet. E, Ait Suna var, evet. Selçuk Artut, Cevdet Erek. Sinan Bökesoy, hı hı. Oğuz Öner. Hem sesle e, üretimleri hem de sesle ilgili yaklaşımları üzerine konuştuk. Ve tabii ki tüm bu meseleler hani ayırt edemeyeceğimiz şekilde politik, ekonomik ülkenin durumu. Bunlar da ortak konuştuğumuz, belki masaya yatırdığımız diyebileceğim. Zeynep Sayın. <Gülüyor> ee, onca sene Mardin'de e, Artuk'ta da o kadar e, konuşma fırsatı bulamamıştık. E, Zeynep Sayın e, da aramızda. Gayem Köprücü Dil ve Konuşma Patoloğu, e, Tolga Tüzün Besteci Ses Tasarımcısı. Ee, sanırım herkesi kapsadı. Evet, tabii. Ama, evet. <gülüyor> 20, evet, 20 söyleşi oldu. <gülüyor> 20. Şimdi süreniz biraz azalıyor. Bu, bu söyleşilerden, bu katılımcılardan, ortaklardan biri de Eda Sezgin bizimle birlikte. Onun üstelik bütün bu hepsine de selam olsun burada andığımız isimlerin ötesinde başka bir görevi daha var. Editörlüğünü üstlendi elimizdeki kitabın yani Hassas Sesler Sözlüğü'nün. Espas Sanat Kuram yayınlarından yeni çıktı 2021 sıcak sıcak elimizde A4'te basılmış Ve toparlamak adına da söyleyeyim Kıraathane Kitap Şenliği'nde erişilebilir. Pek yakında da internetten de tabii ki edinmek mümkün olacak. Eda bunun kitaplaştırılma sürecinden bahsetmek ister misin? Çok ilginç bir tasarım da var. Savaş Çekiç tarafından yapılmış. Hakikaten e, bunu çok dinamik kılıyor ve bir sanatçı kitabına dönüştürüyor bu anlamda. Ama bu kadar hassas seslerin arasından bu kadar katılımcı bir de bahsettiğimiz e, farklı alanlardan isimlerin yanı sıra e, tarifleriyle katkı sağlayan onlarca isim var. Alan açarak destekleyen isimler var e, vesaire vesaire. Ama editoryal süreci nasıl işledi ve kitaba odaklanarak neler anlatmak istersin? Tabii. E, öncelikle ben de teşekkür edeyim e, davetin için. E, tabii Evrim ile Elif'in e, Elif bu projeye başlaması, ya yani 2019'dan beri ben de e, bir şekilde tanıyım e, bu projenin. E, ve çok da kıymet verdiğim, çok yakından izlediğim, e, neredeyse her aşamasına tanık olduğum bir proje oldu. Bu kitap e, meselesi ha, şekillen, şekillenmeye başladığında aslında onların kafalarında daha çok e, bu atölyes, özellikle atölye sürecinde yoğunlaşan e, tarifleri kitaplaştırmak gibi bir düşünce e, vardı. E, bu, bu anlamda kitabın ekseni biraz kaydı biz işbirliği yaptığımızda ama galiba olumlu yönde kaydı. <gülüyor> Çünkü onların bütün bir sürecine baktığımda aslında benim gördüğüm manzara şuydu. Biraz kanonik inşalarla derdi de olan, göz merkeziyetçilikle derdi olan, o baskın muktedir seslerle, o muktedir gözün bakışıyla derdi olan bir proje bu. Dolayısıyla da aslında hassas sesler sözlüğü deyince bir sözlük formu, çok kanonik bir form olarak... Ee, hani enteresan bir çelişki yaratıyordu. Biraz bu çelişkiyi ortaya çıkaracak bir kitap e, kurguladım. Öyle söyleyebilirim. E, ve tabii burada işte no, no, normal şartlarda baktığınız zaman sözlük e, nesnel bir yapı sunar size. Yani Gıcırtı dersiniz. O gıcırtı eşittir. İşte iki sert yüzeyin sürtülmesinden çıkan bir sestir Mesela bunu sözlük karşılığını böyle okursunuz ve bu yapı aslında bütün özellikleri tıraşlamış, kırpmış ve e, yani böyle neredeyse bir ağacı bütün yapraklarından, yani bütün dallarından böyle so şey yapıp arındırıp e, pür böyle bir biçim haline getirmiştir. Ama baktığınız zaman biz bu projede ya da evrimler bu projede. Evrim ve Elif e, gıcırtının çok öznel anlamlarının peşinden koştular. Yani işte e, Murat Uyur Kulağ'ın tarifiydi o. E, i̇şte kendi kişisel tarihinde o gıcırtının ne anlama geldiği üzerinden bir e, aslında tarif yapmıştı. Aslında çok sinir bozucu bir sesti ve neredeyse hayatı boyunca aradığı bütün ya, ya da kiraladığı bütün evlerde üst katının rabutu olmamasına dikkat etmesini gerektirecek bir şey. O kadar sinir bozucu. Yani öncesi ve sonrası asla aynı olmayan bir hassas ses. Biraz biz bu anlamda tersine ya da anti antisözlük yapmayı tercih ettik. Bu da nasıl oldu? Yani iki tür tarife rastlıyorsunuz bu kitapta, bu sözlükte. Bir, genel anlamda hani ortak hafızada olan sessizlik, gıcırtı gibi bir takım terimlerin ya da kavramların çok öznel açıklamaları ya da çok... Bu, bütün bu sevgili sevgili okuyucu dizisi boyunca yapılan konuşmalardan ortaya çıkan terimler, yani sözlük maddeleri, böyle bir yaklaşım sergiledim bu kitapta. Yani aslına bakarsanız evrenselliğin karşısında öznelliği konumladık. Belki de yani öznelliği yüceltik de diyebilirim. Ee, öte yandan bir yandan, pardon sözcüğüm şeyi unuttum, ha bir de şeyi söyleyecektim katılımcıların tarifleri, katılımcıların tariflerini de e, böyle bir akışın içerisinde yer alması e, o tarifleri daha anlamlı bir hale getirdi. E, çünkü hiçbir zaman biz o sesleri, bir kapı gıcırtısını ya da sokaktan geçen bir seyyar satıcının sesini mutlak bir sessizliğin içinde duymuyoruz. Kendi hayatımızın akışı içerisinde e, duyuyoruz. Dolayısıyla da bu ses tarifleri de e, kitabımızda bu konuşmaların ya da bu sözlüğün, sözlük maddelerinin akışı içerisinde e, yer alsın e, diye düşündüm. Bu e, hem sesleri hem de bu konuşmaları, bu tarifleri daha da anlamlı e, kıldığı kısmındayım. E, ve tabii bu e, baktığınız zaman çok parçalı bir metin ortaya çıktı. Yani bütün bu konuşmaların yeniden dinlenmesi, bütün bu hassas sesler sözlüğünün sesli arşivinin tekrar dinlenip içinden bir derleme yapılmasını gerektirdi. Ee, ve bu e, derleme ile birlikte ortaya çıkan aslında metin e, par parçalı ve zor bir metindi. E, bu anlamda da işte savaşın orada devreye girmesi ve o parçalı metni gerçekten e, bir antisözlük formatında hani gövdelendirmesi... Ee, bir anlamda hem projeyle ruhdaş hem de e, projeyi gerçekten e, ruhuna yakışır bir düzeyde e, belgeleyen bir hani nesne nesne kitap ortaya çıkardı. Yani özetle aslında en başından beri bu projenin 2019'dan beri herkesin, bütün katılımcıların kendi uzmanlıkları ya da kendi iştigal alanları diyelim e, bu alanlar üzerinden değer kattığı bir e, proje. Ya da sanat çalışması e, oldu. O yüzden ne mutlu Evrimle Elif'e diyorum yani. Teşekkürler. <gülüyor> Hepinizin eline sağlık diyorum ben de. Çünkü biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş durumdayız. Ama Eda Sezgin çok güzel tam bir editör olarak toparlamış olduğu konuyu. Elif Öner ve Evrim Kavcar'a da çok teşekkür ediyorum. Hassas Sesler Sözlüğü hepimizi bekliyor. Tam e, üzerine düşünmelik. Programımız içinde de ufak bir hassas ses ortaya çıktı adeta. Eda Sezgin'de kulaklık vardı çünkü dışarıya rahatsızlık vermemek için öyle bir hassasiyetle kulaklık takarken o kulaklığın ara ara cızırtısı bizim ses kaydına yansıdı. Bu da bizim söyleşimizin hassas sesi olmuş olsun diyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Haricden Sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.